Size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. 7- Araf 68 Hadis 183 Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine,